Cuma adlı adamlar. hazırlayan ve sunanlar since then. Hazırlayan Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı cross kalemlerine teşekkür ederiz. Merhaba Nil, hoş geldin. Teşekkürler. Bugün bir konumuz var. Günlerdir duyuruyoruz aslında bir iki gündür. Ben Facebook sayfam bile koymuştum. Hoş geldiniz. Sayıb başlayalım. Teşekkür ederim. Hoş, hoş bulduk. Davet, davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Şimdi Londra Üniversitesi Gosmith College'te yazmış olduğunuz doktora tezinin genişletilmiş bir biçimi değil mi? Galiba? Genişletilmişten öte gözden geçirilmiş ha, demek gözden daha doğru. Geçirmiş. Peki sınırlar ve hayaletler. Ee, çok ilginç bir çalışma ve uzun zamandır konuşmayı tasarlıyorduk ama araya uzun ve sıcak bir yaz girdi. Şimdi bu çalışmanın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 Ve o sorumluluk bizi nasıl bir anlamda bir adaletin gerçekleştirilmesine doğru e, itebilir? Tabii Marx'ın hayaletleri doğrudan Deridan'ın e, Marx'ın e, görüşlerinin öldüğüne ilişkin, o yeni dünya düzeninin e, ortaya attığı e, iddianın da tümüyle bir eleştirisi aslında, e, Marx'ın ölmediğini ve Marx'ın çoğu kavramının e, ve düşüncelerinin özellikle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 baş edebilmek, terörle, savaşla baş edebilmek mümkün ve bunun için de bizim aslında bir takım yeni sözcüklere belki yeni kavramlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla aslında hayalet, ya Marx bu sefer, Deridağ Marx'a dönüyor, bir geri dönüş yapıyor ve onu güncellemiş oluyor. Benim içinse ben göç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 e, fotoğraf içinde hani sadece Filistinlileri bir kurban olarak belki görmeyip e, ...asimile eden ve bütün bir e, coğrafya yayılan o şiddeti bir anlamda domestike ed edilen eden, e, şiddeti e, açık ediyor çocuklar çünkü çocuklar bir anlamda Hı -hı. diriniyor ya yani bir şiddet var yani da danılmış onlara evet. ve onlar da aslında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 Görüyorsunuz, biraz okuma stratejisi geliştirdim tabii evet. ki Hı. ve Bu oradan. Ben arada bir şey sorabilir miyim? Demin bir önemli bir e, sorumluluk kavramından e, söz ettiniz. onun birazcık açabilir misiniz? Hı -hı. Yani sorumluluktan Aslında, kasıt. E, e, kasıt e, Derida kitabında e, gerçekliğin üstünün örtüldüğünü, Hı -hı. gerçekliklerin e, bir anlamda. E,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 Özellikle benim çalışmam için hani göçü düşündüğümüz zaman e, göç halinde yani hareket halinde olan insanlar e, aidiyetsizlik ve gündeme geliyorlar. Yani bir anlamda bir belli bir toprağa bağlılık ve e, bir belli bir sabit kimliğin dışında kalan bireyler olarak karşımıza çıkıyor ve bu bağlamda da aslında bize Derrida'nın getirdiği yani anti milliyetçi bir bakış açısı geliştirmemiz gerektiği,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 edilmeler söz konusu, bir takım şeylerin görünülük dışında bırakılması söz konusu. Dolayısıyla Derida için önemli olan görünürün ötesine geçebilmek. Yani bir anlamda tabii ötekiliğin diye adı da hayal etti evet. ya da hayali yani. ve bir anlamda şunu düşünmek karşımızda öteki olmasa bile ona onunla ilgili bir deneyime girmiyor bile olsak onun var olduğunu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 kurgusu içinde. Yani üretilen bir coğrafya var. Bu bizim yani coğrafya derslerimizin dışında bir e, evet, coğrafya. Evet. Tabii ki ve bilgi düzeni olarak bir e, coğrafya. İşte Mekanın açısıyor. yeniden üretilmesi aslında. Mekanın yeniden üretilmesi. Ve orada belki şu önemli. E, Deridan'ın çoğu e, çalışmasında bu yapı sökümü zaten ona da Hı. dahil. Yani yapıyı sorgulamak söz konusu ve mekan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 ...tahayül etmek aslında. Bir Bazen de geç de 20. yüzyıl galiba yeni bir diaspora çağı olarak anılacak. yani Süre gelen evet. halen de öyle. Evet. Bu çok ölümünden önce yazdığı önemli eserlerden bir tanesi parmak bastı. Hmm. Ee, çok güncel aslında yani. deride çok güncel kılıyor. Tabii, evet, tabii bu evet. anlamda sorumluluk ve geniş çaplı bir... E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 Derrida'da Marx'ın hayaletlerinden de bahsederek dolaşıyoruz. Evet, Şimdi bir hoşuma giden, çok hoşuma giden bir kitabın tamamı çok güzeldi. E, tam ortasında İstanbul'da bir hayalet var diye başlayan e, tarla ile ilgili bir bölüm. Hayaletlerin barındıkları bir mekan aslında değil mi? Evet. Tam şehrin ortasında. Şimdi inner it. city. Evet. E, yani son Londra'da patlak veren e, isyanlarında... Hı hı.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 ...dışlanmaya, farklılaşmaya karşı bir tepkileri, sanatsal bir tepki... ...öyle bir son bir gelişmelerde izliyorum ben. Hı hı. Pek o Lower East benzetiyorum. Biraz romantik ve biraz abartılı hı hı. bir benzetme benimki ama belki. Hı hı hı. Şimdi şöyle, ben aslında tarzı başında alan araştırması, saha araştırması evet. yaptım. Ve 2003'ün sonu 2004'ün başında gerçekleştirdiğim bir saha çalışmasıydı. Fakat aslında kitabın her bir bölümü bir e, görsel malzemeden yola çıkarak şekillendi. Yani benim e, onlarla karşılaşmamla ve onlar üzerine düşünmemle gerçekleşti. E, Tarla başı e, da sağ araştırma yapmama karar vermemdeki etken de eser seni bir videosu e, var, e, Brothers and Sister e, adlı. Orada Afrikalıları, yani İstanbul'da yaşayan Afrikalı göçmenlerle ilgili bir çalışma. E, orada e, bir Afrikalı e, tarla başını bir e, kampa benzetiyor. Öyle Agamben'in kamplarını benzetiyor. Evet. Ve tam daha dönemde Agamben e, okuyordum, onun o e, Homosaker e, Hı -hı. kitabını e, okuyordum. Ve zaten biraz önce söyledim gibi hep mekan üzerinden evet. e, çalışmamı örgütledim, yani analizimi onlar üzerinden e, kurdum. E, ve sağ araştırmamı böylelikle.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 Panzer'le duruyor. Dolayısıyla sınır çok belli. Görünür halde. Evet, çok görünür bir sınır var. Dolayısıyla da aslında dışarıda bırakmanın çok somut olduğu bir örnek. Yani dışarıda bırakılan toplumun kenarına itilenler bir yanda kendilerini tarla başında.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 Olurum. Resmi yapılamaz diyorsunuz. Yani. Yapılamaz. Evet. Fakat bilinir Ben evet. e, yani akademik e, çalışmada, sonuçta bu bir doktora tezi olarak e, çalış, gerçekleştirildi ama e, görsel kültür yeni bir alan. Son 20 yılda ortaya çıkan özellikle medya ve kültür incelemelerinin içinden aslında gelişen e, bir alan ve sanat tarihi bölümlerinin yerinin de artık görsel kültür bölümlerine.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 o tür mekanları çalıştıklarında böyle bir itirazla karşılaşıyorlar. Martha Rostan'ın çok meşhur bir fotoğrafı vardır Hı -hı. Londra, New York'un Bavari semtinde. Aa, evet. ee, çok oradaki iyi fotoğraf. o fotoğrafta mesela bizde bir programımızda hem kendisiyle evet. yapılmış bir, söyleşi, bir Hı -hı. söyleşi yapmıştık hem de Hı -hı. o fotoğraftan uzun uzun söz ettik. Orada hiç o alkolikler yoktur, şişeleri vardı, evet. izler vardı, i̇zler. kaldıkları kötü şeyler ama kendisi yoktu. yoktu. Ee, Temsilin dışındadır Martha Rostan'ın. Evet. Çok önemli. Onları nesneleştirmek vardı. istememiş. Evet. Evet. Ama o bütün demin size de söylediniz.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 bir e, boyut e, kazanması özellikle analiz e, bağlamında e, bu an, yine bizi aslında adalet hani sorumluluk dediği Derrida'nın sorumluluk hayalet et e, ortaya çıkışı bir sorumluluktur e, demesini bizi getiriyor e, şimdi performatif e, bir kavram olarak e, işte Ashton tarafından ortaya atıldığında e, bir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 Azade evet, e, hareket halinde ve hareket halinde olarak aslında mekanı da sürekli dönüştürüyor. E, kendisi de dönüşüyor. Yani kimlik dolayısıyla bir süreç. E, kimlik hiçbir zaman durağın değil. E, her zaman hareket halinde. Evet, dolayısıyla evet, da kimlikler, bedenlerimiz hep e, değişiyor, yeniden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 is like the end, burning summer the blood dries in my veins you white heat in the sky you lock the rain away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 Müjdeler olsun diyor. İşte Yeni Köprü'yle bir buçuk saatlik evet. yol altı dakikaya, altı dakikaya iniyormuş. <gülüyor> yani nereye yetişiyoruz diye. Yani önce çalışmaya gidiyorsunuz. <gülüyor> yani. Evet, bir çeşit robota dönüşmüş evet. halde. Yani Virilion'da özellikle bu teknoloji bağlamı var. Yani kavrayışımızı engelliyor evet. bizim hayatı algılayışımızı, evet. anlamayı. E, farklı e, deneyim modelleri üretmekten geçiyor. Yani farklı e, görsel nasıl turn üretebilmiş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 neler yaşadığını bize gösteremiyor. Dolayısıyla bir nesnellik var evet. Bilimsel bir teknolojik bir nesnellik var. Fakat bizim de bir nesnellik, yeni bir bakış açısı ve yeni bir nesnellik de üretmemiz gerekiyor. Ve tabii ki o aşamada da kullandığımız araçlara da neyi nasıl kullanıyoruz, hangi mercekle bakıyoruz. Hani onlara da dikkat etmemiz tabii ki gerekiyor. Peki bir soru daha. Vaktimiz var mı? Var var, var. biraz daha. Ee, çocuklarla bir ilgili görüş. ve haritalarla ilgili. O, ha, orayı uzun, Bir alıntı yaptık. yapmışsınız. Küçük evet. Hans haritalarla oynuyor. Haritaların üzerinde işaretler koyuyor. Yeni şehirler, yeni sınırlar koyuyor. Ve bunun bir, bir tür libido, libido işi olduğunu söylüyor. Hı -hı. Ha,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 Coğrafya ve kimlik arasında ki o bağı bir anlamda koparmak gerekiyor ve coğrafyayı bir bilgi tanzim sistemi olarak düşünüyorsak eğer benimki bir yöntem belki hayaletlerle coğrafyayı düşünme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 kabul etmiyor. ve Dolayısıyla da başka yöntemlerle örneğin internet üzerinden Ursula Bima'nın çalışmasını Van'da bize gösterdiği gibi. Karşıta mı bir internet üzerinden e, görüşen göçmenlerden O da ayrı. Evet. Yılmaz Özdil adlı yani bir. Bağlantı kurabiliyorlar. E, küresel toplumda, küresel Ah aslında. Evrensel bir ağ içinde yaşıyoruz. Evet. Dışında da kalmak pek mümkün değil mümkün galiba. Mümkün değil. Yani teknolojiyi tümüyle algımızın aslında içine almamız lazım. Yani bir anlamda hani eğer o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 another my love winks she does not bother she knows too much to argue or to judge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 At Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhkanlı ve Ömer Madra Katkılarından dolayı kroz kalemlerine teşekkür ediniz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.